الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله القائل في محكم التنزيل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والصلاة والسلام على أفضل الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين القائل, القائل في محكم سنته المطهرة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والصلاة والسلام موصول على أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجدين اہم و اخلاصن و احسان بجن 11. nedir درسن امبرین جو اسلخ bunda da 7 dersteyiz Asılda ahlak nedir dedik insanın dış çimliğidir Yani bir nevi selefi salihin biz şu anda bu derslerde 11. asılda itikat bittikten sonra çimliği nedir? Yani ehli sünneti vel cemaatin çimliğini tespit ediyorlar. Ki biz iddia ederken biz ehli i sünnetir. ne kadar ehl-i o zaman ortaya çıkar. Eğer Bir meseleye, bir kavma mensubiysen, bir ülkeye mensubiysen, o ülkenin çimliğini taşıman lazım. Biz de ehli i Sünnet'e mensubiysek, onların çimliklerini taşıyacağız. Nereden ayırt ederiz, bu ehli Sünnet'tir, bu Ehl-i bu orta yoldadır, bu uclere kaçmıştır? İşte bu çimlikten. Musulmanın çimliği var, Ehli Sünnet'in de bir çimliği var, ki İslamiyet'in özüdür ehl Sünnet. Çünkü İslamiyet çatısı altında, Bir sürü fırkalar çıkmış, o fırkalardan da bir sürü bid'atler türemiş, onun yanında da çeşitli çeşitli matodlar çıkmıştır. Her çeşitli o matodu canlandırmaya kalkmıştır. Şimdi biz bu kimliği tespit ettikten sonra biz ehl sünnettir. ehli sünnet olmamız ne demektir? Yani dört imama uymamız demektir. Dörd imamı uyduğu nedir? Yani ashab-ı Kürem'in peşinden gidiyoruz. Ashab-ı Kürem'in peşinden gidiyoruz ne demektir? Yani Allah'ın istediği toplum oluyoruz. O toplumla kıyamet gününde haş olacağız inşallah. O toplumun hakkında ne demiş Allahu Teala? Radiyallahu anhum ve radu anhu. Onlar Allah'tan razı oldular, Allah da onlardan razı oldu. Neden razı oldular Allah'tan? Çünkü Allah'ı hakkıyla ilah kabul ettiler. Rab kabul ettiler. Emirlerini uyguladılar. Yasaklarının önünde durdular. Yani şeriat peketini canlandılar. Şeriat peketinin içinde ne var? Çimlik tespiti de var. Şert değil ben haram işlemiyorum. Şert değil ben Allah'ın bütün ibadetlerini yapıyorum. Ama bunun yanında ne var? Pakette bir sürü... ibadetler var. Sen İslam'ın şartlerini yaptın ama tek başına olmuyor. Onun yanında Allah emrettiği ibadetler var. O da nedir? İslam'ın kimliğidir. Ahlakın güzel olacaktır. Sabırlı olacaksın. Ve bir sürü ahlakla ilgili, eğitimle ilgili ne var ise şeriat paketinin içinde Allah Subhanahu taala bunu bize emretmiştir. Onun için biz bu kimlik derslerinde, kimlik tespit derslerini iyi dinlememiz lazım, çi üzerimizde taşıyalım. Bu taşımak da iddia ile olmuyor, pratikle olacaktır. Çünkü iddia, iddia kitap yazmak, ders yapmak terazide bunlar tartmaz. Ne tartar, ne zaman ortaya attığında geçen ders bir sürü meseleleri anlattık. Bugün de inşallah daha değişik değişik her ders bir bölümü anlatacağız. Müellif de burada her dersten ilgili bir bölüm bölüm ayırmıştır. O bölümlerde neler var? Birbirine bağlı olan kimlik tespitleri var. 1-2-3-4 Geçen ders yardımlaşmayı anlatmıştık. Bu derste Allah'ın dinini ikame etmek, tazim etmek, hakkıyla yerine getirmek. Bu nedir buna bir bakarız. Şimdi yukarıda yine biz onu açığlarız inşallah. Ev sünnet ve el ve heva aksine cuma ve diğer farz namazlar, bayram ve yağmur duası namazları, hac ve cihat gibi İslam'ın sembolle niteliğini taşıyan ibadetlerin iyi de kötü de olsalar, yöneticilerle birlikte icra edilmesini önem verirler. Evet. Daha o sünnet oku. Farz namazları kılmaya ve özellikle de onları ilk vaktinde cemaatle birlikte camide eda etmeye özen gösterirler. Zira yatsı namazı hariç, namazların ilk vaktinde kılınması, son vaktinde kılınmasından daha faziletlidir. Yine ehli sünnet, Allah'ın emrinin gereği olarak namazların huşu ve sükunet içinde kılınmasını emreder. Ayet-i kerimede namazlarını huşu ile eda eden müminler kurtuluşa ermişlerdir. Evet. Bu paragrafta iki tane önemli mesele var. Şisi bir yani birisi diğerinden törüyor. Örnek olarak. Nedir önemli? Tabi mesele nedir burada? Diyor ki: "Yuhafizun ala ikametiş şaair il و di İslam dininin yani şeriatin neyini sembollarını İslam din neyden tanınıyor? Oları ikamet ederler. Yani Allah'ın emirlerini, yasaklarını eşkerce canlandırırlar. Ehli sünnetin bu cimliklerinden olması olmazlığındandır. Bunu bilememiz lazım. Yani burada ne çıkıyor ortaya? Canlandırmasan sınıfta kalmışsın. Bugün de bizim toplumumuzu her çeşit çimlikte musulmanım. Nesin sen? Elhamdülillah musulmanım. Hem de böyle gözkünü gere gere söylüyor Ama bakıyorsun canlandırmış mı? Canlandırmamış. Onun için ikamet-ü din, dinin bütün... یعنی سو ریور نہیں ہرنے گر جمات نماز نماز دے میر مسلم چوس نماز خلر bir bir چھت tutsan. Sen ne biçim Hristiyansın? Hiç kilisede görmüyorum seni. Hayır diyor. Kilise şart değil. Ben evde de kılıyorum mesela. Ben kendi ve kendime göre ibadet ediyorum de. E bir günde Müslümanlar Cuma'dan Cuma'ya girdiler. Yani de Beyram'dan Beyram'a. Bunu demiyoruz biz. Cemaat namazı diyor. Sonra haç diyor. Sonra istiska. Sonra cihad. Bunları yöneticilerle yapmak. Bu nedir? Çok önemli meseledir. Arkadaşlar, bu olmasa olmazımızdır. İslam dini bununla ortaya çıkıyor. Sonra ikame nedir? İkamedeki şey var. Birincisi ta'zimdir. Kincisi hakkıyla yerine getirmektir. Ta'zim nedir arkadaşlar? Yani ikametiddin bu bir kaydedir Dini ayakta tutacaksın. Dinin şairelerini canlandıracaksın. Yani dine sen sahip çıkmasın kim sahip çıkar? Bu Müslüman diyorlar. Bu dev, bu ülke diyorlar Müslüman ülkesidir. Nereden biliyoruz? Eğer Müslümanlar dinlerini yaşayacaklar, yaşayacaklar, canlandıracaklar. O zaman burada ikama içi şeyler olur. Bir tazimle içi amelle. İkama amelle olur. Eydir tazim nedir? Tazim neyle olur? Tazimin, tazim nedir? Bir şeyi yüceltmektir, saygı göstermektir, değer vermektir. Bu tazimdir. Bir abine, dedene değer veriyorsan o geldiğinde ayağa kalkarsın, konuştuğunda süsersin, birini içi etmezsin. Buna dersen dedeni, yani büyüğünü, aşiretini vesairele tazim ediyorsun. Dininin tazimi nedir? Onun emirlerini yerine getiriyorsun. Eydir tazim nereden olur arkadaşlar? Tazim pratikte olur. Ama pratikin kaynağı nedir? Kalptir. Sen kalbinde bir derece yüceltiyorsan o sen onun yüceltmesi, onun saygısı kalbinde var ise azalarına yansır. Korkun, olursun? Olursun. <coughs> اللہ şairelerini Yani dinin sembollarını, Allah'ın emri yasaklarını ta'zim ediyorsa فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ Kalplerin takvasındandır. Takva nedir? Allah korkusu. Allah korkusu nerede olur? Kalpte olur. Kalpten ne yapar? Ağzalara yansır. Onun için ikamet önce kalpte olacaktır. Kalpte olmak için اسلام دینے در kalbinde ondan sonra dilinle ikrar جاسبین sonra سر yerine getireceksin emirleri گیٹرا yani de yasakların önünde duracaksın دیگر آیتا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ Allah'ın حُرُمَاتları حُرُمَاتları nedir? Sınırları yani. Onları تعzim etmek. İşte bu تعzim önemlidir. Allah سبحانه وتعالی حَد شُرَسِنَ Bak pardon Bakara şurasında diyor İnne Safa ve'l-Merve min şa'airillah. Safa ve Merve Allah'ın şairelerindendir. Nedir Safa Merve bir sembolik olarak Allah'ın emridir. Bugün de akıldan mantıktan nedir biz hac edecek diyoruz. Safa Merve'nin üzerinden gidip 7 sefer geliyoruz. Aklı katsan ne olur? Uygulamazsın. Ne faydası var bunun? Ne mantığı var dersin. Ama dinde Allah'ın emrinin önünde mantık iptal olur. uygulamak yerine gelir. İşte bunlar nedir? Şairediler. Bu şairelere biz canı gönülden bağlanmamız lazım. Bu da alimler diyorlar ki tazim dört meselede olur. O da Tevbe suresinde 20. ayettedir. Ellezine amenu وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله. Bu dört sıfattan tazim olur. Çünkü ondan önce müşrikler diyorlar siz bize ey Muhammed yeni bir din getirdin bize itibar etmiyorsun. Bizi diyorsun siz Allah'a şirk koşuyorsunuz. Siz Allah'ı tazim etmiyorsunuz. Halbuki biz Allah'ın evini tazim ediyoruz. Haccilere su dağıtıyoruz, arzak veriyoruz. Müşrikler yapıyordular bunu. Allah subhanehu ve teala diyoruz. Siz bunu ile مؤمنlerin sifatlarını bir mi yaptınız? Nedir? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler وَهَاجَرُوا Hicret edenler. Neyi hicret ediyorlar? Allah rızası için memleketlerinden gidiyorlar. Yen de Allah rızası için en sevdikleri şeyi tercih ediyorlar. İster mal olsun, ister can olsun, ister şehir olsun, ne olursa olsun terç ediyorlar. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda da cihad ediyorlar. Cihad kaç çeşittir Çoktur. En zirveti bedeninledir. Sonra malınladır. Sonra nefsinledir. Sonra dininle, kaleminle her şeyle cihad edebiliriz Allah Subhanahu Taala cihatini açılıyor bi amwalihim ve anfusihim mallarıyla ve bedenleriyle cihat ediyorlar. Maldan cihat etmek arkadaşlar çok zordur. Onun için Allah Teala her zaman malı ön plana çıkartır. Çünkü mal azizdir. Mal azizdir. Malıyla cihat eden nefsiyle cihat eden Nefis cihadı dedik derece derecedir. Yen bedeninle cihada gidersin kanını dökersin Allah yolunda bu en zirvetlidir. Yen bedeninle Allah yolunda davet yaparsın gece gündüz yen kaleminle yaparsın bu de nefistendir. Yen dilinle yapacaksın aziyet çekeceksin bunlar hepsi nedir cihattir. Onun için Allah subhanahu teala ne yapmış, تازی bu i̇şte, burada نظر nedir dini ayakta tutmaktır رسول اللہ صاحب یا رسول اللہ نماز ہا evet, halal, haram i̇şte kalbimizde, kalbimizde önce Allah'ın korkusu تازیم بو tazimi olsun Yani bir adama sen değer vermesen sözüne de vermezsin. Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımasak sözüne de değer vermezsin. Çok Musulmanlar var bizim toplumumuzda. Bazen babamız oluyor, bazen amcamız, bazen oğlumuz, bazen abimiz, bazen kardeşimiz bizimle yaşıyorlar. Bu ülkede hemşerilerimiz yaşıyorlar bizimle. Musulmandılar da, şüphemiz yoktur oların İslamlığında. Ama bakıyorsun, günah işliyorlar. Diyorsun bu günahtır, Allah yasaklamıştır. Yen de bu emri terç etmişsin. E inşallah yaparım. Neden? Çünkü ta'zim yok kalbinde. Allah hakkıyla tanısa Allah'tan hakkıyla korksa ne yapar? Sınırların önünde durar. Aşmaz. İşte ta'zim kalptedir. Bu ta'zimi biz nasıl sağlarız arkadaşlar? Hakkıyla Allah'ı tanırız. Onun için Allah subhanehu ta'ale ne diyor ayette? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan hakkıyla korkan kimlerdir? Allah'ın alim kullarıdır. Demek ki alim hakkıyla Allah'ı tanıyor. Ondan dolayı Allah'ta korkuyor. Allah'tan korkuyor. Sınırlarının önünde duruyor. Hakkıyla. O zaman ne yapacağız biz? Hakkıyla Allah subhanahu teala tanımaya çalışacağız. Kalbimizde taazini çok olsun. Ehl-i sünnetin sıfatındandır bu. Sen ehl-i sünnetiysen Allah'tan hakkıyla korkacaksın. İşte atalarımız ne demiş? Y yolda yürürken karıncayı bile acıtmaz. Bunu kim yapar? Hakkıyla Allah'tan korkan. Hakkıyla Allah'tan korkan nedir? Allahtır İhsan derecesine yetişir. Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görürcesine ibadet yapacaksın. Yer üzerinde yürüyeceksin. Bu evrende yaşayacaksın. اللہ yerleştir, yerleştirdikten, yerleştirdikten yansım, olması olmazlarıdır Neden? çünkü tazimiyenle اشترmemişler Ondan dolayı burada Ehl-i Sünnet ne diyorlar? Örnek verilen ikametu salah ve zekat Ondan sonra cihat, hac, istisqa namazı, cuma, beyram namazları ve yöneticilerden ve lâcü oyuna facir olsa fasık olsalar ہما nereden tanınır, tanınır? Nereden e, görürsün تازیم evet bu Müslüman انسان Biliyorsunuz bazı ülkeler var gidiyorsun camiler var içinde ama kimse namaz kılmıyor. Çünkü musulman yok orada. Diyemezsin cami var burada bu musulman ülkesidir. Cami ile musulman ülkesi olmaz. Ne ile olur? Caminin içindekilerle ile olur. Çok önemlidir arkadaşlar. Caminin içindekiler önemlidir. İslam dini içindekileri dolduruyor. E hacdır, beyramdır, cihattır vesaire bütün bu meseleler neyle olur? Yöneticiyle olur. Çünkü insan tek başına bunları yapamaz. Toplumsaldır. Onun için ehli bid'ete karşı ehli bid'et yönetici bir hata yapsa bunları terk eder. Ne zaman başımıza bir salih yönetici gelse biz cemaat namazı kılacağız, cihada çıkacağız, e, hac yapacağız diyebiliriz. O nedir batıldır. Ehli sünnette öyle bir şey yoktur. Ehli sünnette ne var? Fasık olabilir. Yeterçi şeriat paketi nedir? Hac'ındır. İslam tarihine bakıyoruz. 4 halifeden sonra arizeler olmuştur. Tonlarıyla ta Osmanlı devletine kadar. Ama hiç kimse cemaat namazını bırakmamış. Hiç kimse hacı bırakmamış. Hiç kimse beyram namazını cemaatten toplumda bırakmamış. Neden? Ehli sünnettiler çünkü. Kim bırakır? Ehli bid'at bırakır. Bunun yanında bütün şairler ne var ise dini temsil ediyorsa dinin sembolüdür onu toplumsal şekilde biz canlandıracağız. Şimdi bu Bu şaireler, bu samborları canlandırmak için ne ister? birbirlerine destek vermeleri lazım. Destek olmadan olmaz. tek başına hiçbir şey yapamazsın. Onun için İslam dini toplumsal olduğu için Allah ve Teala bize de toplumsal ibadetler vermiştir. Cemaat namazı nedir? <gülüyor> toplumsal bir ibadettir. Cuma namazı toplumsal bir ibadettir. Hac Toplumsal bir ibadettir. Oruç şahıstır. Allah ama toplumsaldır. Yansıyor Ramazan ayı o topluma. kimseye dışarıda yemek yemez. Lokuntalar yasaktır, açılmaz. Onun haricinde iftar saatinde her şey elinde bekliyor Allah'ın emirini Ondan sonra teravih namazısı var. Ondan sonra müjdesi var, beyramı var. O da müjdesidir. Gördün mü? Toplumsaldır. Cihad, kimse tek başına cihad edebilir mi? Toplumsaldır. Bütün İslam dininin şaireleri toplumsaldır. İyidir, bunu kim canlandırır? ehl Sünnet canlandırır. Hakiki ehl Sünnet, bunları ne yapar? Canlandırır. Evet, bunlar dinin sembolüdür. İkameti nedir? Alimler diyorlar, bunu ikamet etmek, her şeyi hakkıyla yapmaktır. Namazı ikamet etmek nedir? Hakkıyla ada etmektir. Hakkı nedir bunun arkadaşlar? Hakkı Allah'ın gönderdiği gibidir. Yani sen şu anda namazı Resulullah'ın namazına göre kılmasan hakkıyla kılmamışsın. Zekatı Allah'ın şeriatine göre yapmasan hakkıyla yapmamışsın. Her şeyi hakkıyla yapmak için şeriat paketine uyacağız. اللہ ne, onu onu ne zaman نی زمانہ ne ne kadar olur şeriat paketiyle üç meder sanıları baş kaldırmaz. Ve üç zalim olur. Onun için tarihte bakıyoruz. Bir sürü zalim yöneticiler gelmiş. Büyük imamlar bunlara baş kaldırmamışlar. Ama ne yapmışlar? Nasihati tedbiri elden bırakmamışlar. Baş kaldırmak nedir? Kılıçtan çıkmaktır. Onun üç ehli sünnette yoktur. Ama kimen bunu da alıp her yere oturtmaz ehli sünnet. Bugün de başımızda bir çafir yönetici var ise e biz yöneticiye baş kaldırmalarız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Desek biz de çafir oluruz Allah kurusun. Bu yöneticiyi biz de değişmemiz lazım. Vacip tür üzerimize çafiri götürüp musulmanı getireceğiz. Ama burada ne var? Dedi dereceler var. Güc yetmesi var. Gücün yetmiyor ise sabredeceksin. Ama sabrettin Tamam madem bize sabır çıktı o zaman yan gelip yatıp yoktur. Sen onu kalbinle boğacaksın, onu tekfir edeceksin, onu sevmeyeceksin. Bir de onun onu çöktürmek için amel edeceksin. Önce kendin İslamiyeti yaşayacaksın. Toplumda da onu onu yok etmek için çalışacaksın. Ama gücün ne kadar yoksa ona çıkmazsın çünkü neden? Maslahat gereği kan boşuna gitmesin. Ne zaman imkan oldu o zaman indiririz. Evet bu işte ikamet nedir? Her şeyi hakkıyla ikamet etmektir. Namaz. Namazı ikamet etmek nedir? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bize emretmişse namazı böyle kılacağız. E Allah Resulü bize demiş ki siz namazı 5 vakit camide kılın. Biz camide kılıyoruz evde kılıyoruz. O zaman biz dinin نماز شاعر i̇şte din bir uyacağız. رسول bir bidat دینیتر Kendimizden bir görüş eklemeyeceğiz. Biz sadece mevcut olan emirlerde, uygulamada iştihad edeceğiz. Emirlerin üzerinde iştihad etsek ehli bid'at oluruz, ehli dalalet oluruz. Ama emirleri nasıl uygularım orada iştihad etmek nedir? Ehli sünnetin yoludur. Şimdi bu birinci paragrafı. İkinci paragrafı arkadaşlar meselenin diyor ki ehli sünnet Neden ikinci paragrafı açıklıyor? Örnek veriyor. Diyor namazı, 5 vakit namazı. Ferz namazlarını zamanında kılarlar. Cemaatten, camilerde kılarlar. Bak bu çok önemlidir. Ondan sonra o bir paragrafta diyor ki e, cemaatten camilerde kılarlar bir de huşu ve temanile yani tehdili erkenne kılarlar onu. Bu çok önemlidir. Bunu neden burada getiriyor? İşte mesele ikidir. Birinci ikamettir, ikinci örnektir. Kalbimizde yerleştir yerleştirdikten sonra bedenimize, ağzımıza namazın şeyi ne olur? Yansır. Namaz neden burada örnek verildi? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem verdiği örnek gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? mâ aqamû salâh o yöneticiler ne kadar şeriatî namazı kıldırıyorsalar o zaman siz onlara karşı çıkmayın burada alimler bil icma icma ile demişler namaz burada şeriat'a kinayettir e bugün de var yöneticiler namaz kılıyorlar haca da gidiyorlar ama şeriat beketiyle hücum etmiyorlar demokrasiyle hücum bu nedir Bu onları şümle mi? Hayır Şümletmez Bu yöneticiler Musulman yöneticilerden değiller. Musulman yönetici şeriat uyguluyor ondan sonra mayine basıyor. Buna baş kaldırılmaz. Onun için Resulullah dediyse ne kadar şeriat uygulanıyorsa bu da tarihte var. Çok zalimler vardır. Katlettiler Musulmanları. Haccac gibi vs. ama Ahl-i Sünnet baş kaldırmadı bunları. İşte burada da ehl Sünnet namazı sembolik olarak dini temsil edecek vermişler. Bir Musulman namazında sadık ise arkadaşlar o Musulman bütün dininde sadık olur. Namazında sadık değilse hakkıyla ikamet etmiyor namazı o Musulmandan bir şey bekleme. Toplumuna ve İslamiyet'e bir faydası olmaz. Kendi nefsine de bir faydası olmaz. Çünkü namaz arkadaşlar öyle bir önemli bir meseledir ki Allah Subhanahu ve Teala Cibril vasıtasıyla namazı farz kılmamıştır. Neyle kılmıştır? Kendi Resulünü 7 semanın üzerine bedeniyle alıp Sudratul Muntaha'da birebir namaz emretmiştir ona. Hem de 5 vakit kılacağız, 50 vaktin ecrini alacağız. Şimdi bildik mi ne kadar önemlidir? Kardeş Sen Rabbena ne dedin. Onu biraz oynat da bize de hava gelsin. Şimdi, Şimdi namaz çok önemli meseledir. Önemli olduğu için ilk kıyamet gününde kullar ne yaparlar? Hemel defteri açılır. Gelirsin Rabbil Aleminnünne hesap defterinde namazına bakın der. Namazı iyiyse, sağlam kılmışsa, ikamet etmişse diğer günahlarından göz yumun. Kolaylaştırın. Eğer namazı yok inceleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, çimin hesabı incelendi, o yanmıştır. Gördük arkadaşlar? Çok önemlidir bu mesele. Namaz çok önemlidir. Ne diyor Allah subhanehu ve teala? İnne salate kâne كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz, مؤمنlerin üzerine yazılmış hak olan, vacip olan bir emirdir. Kitapta da yazılmış, Allah'ın levh-i mehfuzda da yazılmış, Allah'ın kurallarında ne var? Her müminin üzerine namaz nedir? Farzdır, vaciptir. Olmasa olmazdır. Diğer ayette Beş vakit namaza olun, zamanında kılın, kaçırmayın. الوستا, özellikle, yani bunun üzerine var, namazı diyelim. Namaza da بے namaza kanit olun. Kanit nedir? Yani ihsan derecesinde kendinizi olmuş gibi olun. Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Evet. Muhafaza nedir? وَحَافِذُوا Burada emirdir. Emirdir. Fiil emirdir burada. وَحَافِذُوا Cemî sigatında bütün ümmetin üzerine emirdir namazı yerine getireceksin. Namaz çok önemlidir arkadaşlar. Namazı yerine getirmek Sünnetin şiarındandır. Beş vakit namazı camide kılmak Sünnetin şiarındandır. Olması نماز نمازیل شیار بے ش وقت نماز جامدہ شہر رسول Bir adamın namazı camide kılması evde kılmasından yan çarşıda iş yerinde kılmasından 25 kat daha fazladır. Bazı rivayette 27 kat daha fazladır. Ne de? Eczirde. Bu bir. Sonra hadis devam ediyor. Diyor ki kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim? Ebdesini en güzel şekilde aldı. sonra evinden çık diyen yani iş yerinden mescide gitti, onu da sadece namaz çıkartmışsa, her adımında, bir adımında derecesi artar, diğer adımında günahı silinir. Gördük mü namaz ne kadar önemlidir cemaatle. Bunlar nedir? Sonra geldi mescitte oturdu, hadis devam ediyor, geldi mescitte oturdu, Namazı bekliyor. Azandan önce gelmişse bütün melekler ona dua eder. Ne kadar namazı beklemişse o namazın içinde sayılır. Yani Allah'tan Teala'yı da mülakattedir. O kadar önemlidir. Ondan dolayı Abdullah İbni Mesud diyor ki <gülüyor> Kim isterse Allah'ı karşılaşsın kıyamet gününde kurtuluştan 5 vakit namaza mukayet olsun. Cemaat ile yani. Eğer çünkü bu peygamberinizin yoludur diyor. Kim namaza gelmیورse müteخلیف ise peygamberin yolunu terç etmiştir. Dalalet yoluna gitmiştir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilirsiniz. Ne dedi? Vallahi yemin etti. İsterim ki cemaat namazında Yerime bir tane imam edeyim. Yedim bakayım kim namaza gelmiyorsa, cemaat namazını evini başına yıkıp yakın. Neden bu şiddeti kullanıyor? Bu şiddet nerede kullanılır? Sadece ferzde olur. Ondan dolayı acih kavlu olan cemaat namazı nedir? Ferzdir. Bir de nedir? Abdullah şey Umru bin İbni Mektum Geliyor Resulullah'a diyor ya Resulallah ben korum sabahtan akşam namazına gelemiyorum. Cami ile evimin arasında vadi var orada da yırtıcı hayvanlar olabilir beni de elimden tutan yoktur. İzin verir misin gelmeyeyim gelme diyor. Sonra gidiyor bir de diyor gel buraya çağırıyor onu. Evet ya Resulallah diyor sen nidayı duyur, duyur musun azanın sesini evet duyurum o zaman diyor geleceksin. Nemlidir arkadaşlar. Cemaat namazı önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir de kim ebdesini من تووضعا فأسبغا الوضو kim ebdesini hakkıyla aldı ثم مشا ila salatin mektuba sonra cemaat namazına gitti. Ferz namazına cemaat فسلا همع ال imam imam namaz kıldı غفر lehu ذنب cunahı affedild. Hangi günah işleriz? Her dakika işliyoruz. Ya e Allah havantat vermiş bize. 5 vakit var. Allah bir desene güzel çık camiye. O ki 5 vakit namazın arasında ne işlemişsen format atılıyor seni. Günahların siliniyor. İşte bu nimettir. Men gada ila mescidin lahu fi'l cenna كَمَا غَدَٰ اَوْرَحْ Bir tane gitti geldi غَدَٰ اَوْرَحْ Yani camiye gidiyor dönüşte o hutvalardan, o adımlardan Allah subhanahu teala cennette ona bir yer yapıyor. Cennette insanın yeri nedir? شتوسudur yani. Ev desek cennetin tanımında ne olur? Küçük olur. Orada ne var? Şatolar var. Böyüc böyüc yerler var. Bir muminin orada belki 7 70'den 700'e kadar sadece cariyesi var. Bu ne ister? 4 artı 1 mi dairester ister? Hayır. Bu şato ister. Onun için cennet nimet yeridir. Bu cenneti neyle kazanırız arkadaşlar? İşte bak dinin sambolu namazdır. Bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki özellikle akşam namazıyla pardon yatsı namazıyla sabah namazı bilirsiniz münafıklara ağır gelirdi. Gelmiyorlardı. Bak, alimler buradan diyorlar işte cemaat namazına gitmeyen nifak sifatını taşır. Sen ne diye evde namaz kılıyorsun? Namaz erkek üzerine vaciptir, camide kılacaktır 5 vakit. Kılmasa ne olur? منافقتil, kılmıyor. Kadındır, dolayı. hastasın, başın ağrıyor vesaire. Diyor ki, men Kim yassı namazını kıldı? خل مسنفر یادن در gecenin جماس namaz رسول نماز Gece namazı biliyorsunuz Ne kadar fazileti var. Sonra hadis devam ediyor. وَمَنْ صَلَّ سُبْحَ فِي جَمَعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّهِ Sabbah namazını da kıldın cemaatte. Sen öcün defterinde o geceyi namazdan ihya etmişlerin listesine geçeceksin. Bundan daha büyük nimet. Onun için burada ehli i Sünnet namazı sambol olarak göstermiştir. İkamati namaz göstermiştir. Namazı ikamet etmeyen dinine sahip çıkmaz. Yalandır. Çin ne derse desin her çeşitで kendine baksın aynaya baksın bakar bu sözü ehli i Sünnet'in sözü doğrudur. Eğidir. Bir rivayette de من سَلَّ الْعَشَاءَ وَالْفَجْرِ فِي جَمَعَاكَ اَنَّمَا قَامَاً لَيْلِ Aynen buharide geçiyor. Çin Sabahtan namazıyla akşam yatsı namazını cami'de kılsa o cezeni ikamet etmiş gibi olmuştur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayanları evini başına yıkarım demiştir. Bu nedir? Bu namaz kılmamanın ne kadar vehim olduğu ortaya çıkıyordu. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah hoşnut olur. O, o amelini beğenir Çi çobandır. Dağın başında namaz su bulmasa teyemmüm eder azanını verir, ikamet eder ikamet namazını kılar. Gördün mü arkadaşlar namazı ikamet etmek Çobandır dönemez. İşi bunun çöldedir. Cemaate yetişemez. Ne yapacaktır bu? Su bulmasa bile teyemmüm eder. Azan verir. Kamatını verir. Namaz kılar. Onun için tek başına namaz kılsan azan vermek de burada nedir? Resulullah'ın sünnetidir. Bak bu şu hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatıyor. Onun için Enes gelirdi camiye bazen cemaati kaçırmış Çocuklarıyla beraber radıyallahu anh'u azan verirdi sonra kamatı verirdi. Onun için sen olur ki namazı kaçırırsın. Evde kılıyorsan zarurattan dolayı ha, yok şart normalde azan vereceksin sonra sünnetini kılacaksın sonra ikamatı vereceksin. Evet. Böyle rivayetler çoktur. Ondan dolayı bütün alimler diyorlar ki namaz dedin cemaatle kılınır. 5 vakit namaz cemaatle kılınır. Bakın Fethül Bariye İbni Hacer ve bütün alimler tabi bu konuda bir not düşüyorlar. Olabilir bazı bu, bu, bu, bu not bizim işimize gelmez. Ama alimlerimiz bunu koymuşsa biz peşlerinden gitmemiz lazım. Bakın İbni Hacer bu hadislerin altında açıklarken he, şeyi diyor ki namaz, azan okumak, kamat vermek bu seni cemaat yapmaz diyor. Mescidin enternatifini vermez. Onun için bazı arkadaşlar derneklerde namaz kılıyorlar. Yen bodrumlarda yen Camiye gitmeseler diye kendilerine bir yer etmişler. Biz camiye gitmiyoruz. Burada namaz kılıyoruz işte. Bu konuda iştihad etmişler, hata yapmışlar. İbni Hacer diyor ki azan versen de orada o bodrumda kamat versen de bu cemaat sayılmaz. Cami cemaati sayılmaz. Neden? Çünkü caminin şerti nedir? Kapısı açık olacak. Bu Allah'ın evidir diye. Cami nedir? Allah'ın evidir. E kimdir bu dernek? Allah'ın evidir. Bu dernek nedir? yarın bir tane gelir bu derneği yakar. Ama kimse camiyi yakabilir mi? Kimse camiye bir şey yapabilir mi? Cami Allah'ın evidir. Kapısı açıktır. Azan okunun orada Gelir. İnsanlar gelir Allah'ın evine davetsiz. Zaten o azan davettir. Ama derneğe kimse giremez. İlleçi ki senden izin alırslar dernek ehlininden. Ama camiye giren, çıkan serbesttir. Çünkü Allah bunu peşin izini vermiştir. Her zaman gelersiniz, özellikle beş vakitte vaciptir üzerinize gelme. Evet. Camiye gitmenin adableri de var arkadaşlar. Bu adableri de nedir faydası? Bu böyük ibadet, bu sembol ibadet insanı ne kadar Ne kazandırıyor? Çok böğük, amel kazandırıyor. Onun için namaz çok önemli arkadaşlar. Önce biz camiatle namazımızı ayarlamasak bu ümmetten bir خير olmaz. Beklemeyin bu ümmet bu nivukhrasiyi kaldırsın, bu tagut sistemini kaldırsın. Kimiyle? Bizimle mi? Herkes merdiven altında kılıyor, evde hanımı kılıyor namazı. Böyle mi İslam kurulur? Resulullah sallallahu ve sellem Medine'ye geldi, ilk önce cami yaptı. Neden? E dinin sembolü camidir. 5 vakit bir arada toplanacağız. Disiplin olsun. İslam camiden olur, camiyle biter. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki camiye geldiniz adabindendir koşarak gelmeyin. Sükunetle yirin. Musulmana vakar yakışır. ağır Ağırbaşlı gideceksin camiye. Ha acele koşuyum. Çünkü cemaat kaçar. katsın Resulullah diyor. Sen evden çıksın sen cemaatin ecir sana yazılmıştır. Nerede idrak ettin onu? Onu tamamlarsın. Aynen ecir alırsın. Eksi kalmaz onun. Onun için mekruhtür alimler diyorlar. Görüyoruz bazı insanları camide koşuyorlar. Acele yürüyorlar. Belki onları videoya çeksek bu sensin desek utanır kendinden. O hareketinden. Onun için müminene yakışır. ادب و وکھر لکھ لیا رسول اللہ ص اللہ سلم o namazı hakkıyla چھن etmiştir kim evde evdesini güzel bir حقی alsa camiye سنی بھی insanlar namazı kaçırmış yani کچرمش kılmış Olur ki bazen insan evde salıyor, geç kalıyor. Ondan sonra ağırbaşlı camiye gittim baktın cemaat salam vermiş, bitti namaz. Eyvah! Ecri kaçırdım. Hayır. Sen evden çıkarken cemaat namazındasın. 27 derecen var. Bir nüksan olmaz alimler diyorlar. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem diyor. La yenkusu zâlike min ucûruhum şey'en. Bir miskal oların ecrinden bir şey eksilmez. Neden? Neden? Çünkü sen o niyetle cittin. Onu hiç acele etmeyelim. Bu caminin neyindendir? Adebindendir. İyidir bir de cemaat namazı çok önemli olduğu için bunun neyi var? Bir sürü faziletleri var. Yani bir cemaate geçecek sadece 27 derece değil. Bir sürü faziletleri var. Onlara bir göz atalım. Delilleriyle değil acele atalım ki bakalım nedir? Birincisi. Cemaat namazına giden muhakkak azanı dinlemesi lazım. Azanı dinlemek bir ecirdir. Müezzinle tikrar etmek büyük sevaptır. Burada birçok sevap kazandı. İki, kim erken namazın erken vaktinde geçse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar müjde veriyor. Yani onun için imamın arkasında oturmak nedir? En faziletli yerdir. En derecesi yüksek olan yerdir. Ne kadar Safta geride kaldın. O kadar kaybetmişsin ecirden biraz. Ama sonuçta ecrin var da. Ama ne kadar ön safa geldin. Bu nedir? Yok ön safa geldin. Bazı uyanıklar var. En son geliyor. Kamattan önce zigzag çizip gidip imamın arkasında duruyor. Bu ecri aldı mı? Hayır. Hayır almadı. Sen kimiyle alışveriş ediyorsun? Bu Rabbil Alemin'dir. Bunun maksat nedir? Camiye ilk önce sen girdin gidip orada oturacaksın. Demek ki zamana bağlıdır bu. Yok imamın mekana bağlı değil. Bu zamanla ölçülür. Erken geleceksin. Evet. Namaza sekinetle gitmek nedir dedik? Ecrü var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiştir. Camiye girdin, caminin duası var. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Allahümme gifirliği ve hamni çıkarsan uzu billahi Müneşşeytanirracim diyorsun. Sağ ayağına giriyorsun. Soldan çıkıyorsun. Bunlar nedir? Bunların ecri var hepsi karşılığında. Tehiyyetül mescid kılıyorsun. Bunun nedir? Çok büyük ecri var. Bunlara ne bizi sevk ediyor? Evde kılsak bunlardan, bunlardan ne olur Mahrum oluyoruz. Sonra camide beklemek. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi namazı beklediği camide. Onu o camide namazı beklemek şey yaptı. Gufirele hudembe. Cünaha silindi Bu da şeydir 7 camide oturdun Melekler senin için istihbar eder Allah böyle melekler yaratmış Bizim için istihbar ediyorlar Sonra Kıyamet gününde O melekler bize Bizim için şahadetlik ederler Ya Rabbi diyerler bu kulu Biz devamlı camide görüyorduk Bir melek Temiz bir melek Rahmet meleği senin için şairdilik yapsa yapar Allah onun şahadetlığını kabul ederler Bir de namaza namaza geldik. Katkama tus sala derken ne demektir? Yani Allah'ın namazı ikamet olunduk. Haydi namaza. Kim onu isticabet etse hadiste geçtiği gibi ecri var. E camide olmasan sen ona nasıl isticabet edersin? 10'uncusu kamat verdiği an verildiği asna Resulullah hadiste diyor şeytan kaçar. Ne zaman kamat bitti bir de gelir aramıza girer. O da o rahmete de sen ne zaman kavuşursun? Şeytan senden bir saniye bile uzak olsa bu bir rahmettir. Ama şeytan bir daha sana dönemez. Ne zaman o kalbin huzur içindeyse Allah'tan gaflette değilse bu huzur devam edecektir. Evet. Sonra 11. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim imamı beklese tekbiratil ihramda Bekledi. O Allahu Ekber dedi. Peşinden dedi. Bir sürü ecrü var onun. Çünkü imamla tevafık oldu. Sonra kim diyor imamla yetiştiği asnada. Nerede yetiştin? Baktın imam başlamıştır. Nerede yetiştin? Orada ne yapacaksın? İmama katılacaksın. Bunun da ayrı bir ecrü var. Zaten geç kalmışsın. Ama bir kısım cahiller ne yapıyor? Bilmiyorlar. رسطر نمازہ امام درچ Bunun özel bir ecri var hadislerde geçtiği gibi. İmam hata yapsa, olur ki imam hata yapar. Sen de kalp gözün açıktır. İmamla namazdasın. Farkına vardığın hatanın "Subhanallah" dedin, imamı uyardın. Bir sürü ecrin var. Bu ecirler arkadaşlar evde olsak olmaz. Huşu yaptın namazda, cemaat namazında huşu özel bir ecri var. 27'ye dahildir. Namazda diyor, durdun, huşula durdun, bütün heybetinle, heyyetinle durdun, Allah-u Teala'yı karşıladın. Bunun ayrı bir ecri var. Bunlar hepsi hadislerde sabittir. Sonra diyor ki namazda, cemaat namazında bizimle kim saf tutar? Melekler. O da ayrı bir şeydir. Seninle rahmet meleki saf tutmuşsa o nedir? Onun için Resulullah diyor soğan samırsak yemeyin. O koku melekleri safta aziyet verir. Bunun yanında nedir ağız kokusu, sigara kokusu, corap kokusu, ter kokusu bunlar hepsi nedir? Meleke aziyet verir bunlar caiz değil. Onun için Resulullah şiddet kullanıyor burada. Kim soğan samırsak yerse bizim canmize yaklaşmasın diyor. Ruhsat değil, azarlamadır burada. Onun için corap kokusu, ağız kokusu, ter kokusu bunlara dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra camiye geldin diyor ki üç vakit neyimiz var camide ne öğreniriz kıraat öğreniriz. Kur'an'ı dinlemek ayrı bir ecirdir. Bir de tecvidten dinleme ayrı bir bir ecirdir. Bu da nedir? Bu da ecirdir. Bir de namaz zatiye alimler diyorlar işte dersimizle ilgili beş vakit camiye gittik ikamatu şairetir. Şairani canlandırıyoruz. Bir de diyor ki bunun bir faydası Camiye gittin, toplantı oldu, şeytan ne olur? Mahvolur. Çünkü şeytan camiata karşı gelemez. Ama tek başına bakın bir dene tek başına farz namazını kılsın evde. Bir de camide kılsın. Velâki o imam en basit imam ise. Bakın farka bakın. Cemaatten kılan namaz camide daha huşu olur, daha heybetli oluyor. Ama kendin kıldın evde یعنی چھند جماعت سہ چھ اللہ وسائی بیر چوکھ فا دل فائدہ چوکھ جماعت نوازن فائدہ چوکھ تھر tanıyorsun Aranızda muhabbet oluyor عبادتر قونصل سنانس دہ محبت رسول امولہ ادان سنا Hoşnut oluyorsun adamdan. Neden? Huvveti hissediyorsun. Sıcaklığı hissediyorsun. fakir akraban var ise camide onlardan heşir neşir olursun. davet Kapsı açılıyor senin için. Cahil insan gelip camide öğreniyor. Bir hata yaparsan cemaatten birine çıkıp onu ıslah ediyor. Yani arkadaşlar cemaat namazının faydası saya saya bitmez. Ümmetin neyidir? Olmasa olmazıdır. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde ilk önce neyi emretti? Cemaat namazını emretti. Çünkü toplumsal orada olur. Fakirden zengin ne oluyor? Cemaat namazında yok oluyor. Hakiki cemaat namazında yok oluyor. İşte bakıyorsun sen bir şirkette çalışıyorsun. Patronunu sen göremezsin. Patron özel yerden girer, özel kredolu var. Değil mi? Yani senin yürüdüğü yerde bile yürümez. O hava çirlidir, onu rahatsız eder. Ama camide patron bakarsın yanında durmuş umuzun umuzuna koymuştur. Bu best İslam toplumunda olur. En yakın sene olur. Halbuki seninle belki biraz patronlar var tenazül edip yüz yüze konuşmaz. Ekrandan konuşur seninle. Ama İslamiyet bunları hepsini ne yapmış? Çözmüştür. Bu ne dinidir? Huvvet dindir, mehabbet dinidir. Onun için cemaat olmasa olmaz. Bir de sonra ne diyor 3. paragraf تَعْدِيلِ اَرْكَانْ خُشُورِ Bu çok önemlidir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ iflah oldular. Kazandılar. Cennete girdiler. Neyle? Neyle kazandılar? Sifatlarını Allah Teala sayır. Birinci sıfatlar nedir? اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِهِمْ olar چی namazlarını huşûla kırıyorlar. Huşû nedir dedik? Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Atölyede çalışıyorsun. Patron geldi baktı başına yan penzerden bakıyorsa sen saat gibi çalışıyorsun. Arkadaşın konuşur cevap vermezsin. İş saatidir dir dersin. Patron ciddi yani gelip yatarsın. Bir çayı on dakikada içersin. Ama Bir de ne hissetse patron kameradan bakıyor ona, saat gibi çalışır E biz ne yapacağız? Allah Teala bizi görüyor. Her hal içeride bizi görüyor. O zaman nasıl çalışırız? Allah bizi görerce. İşte ihsan derecesi budur İslamiyet'te. Sen Allah'ı görmürsen Allah seni görüyor muhakkak. O zaman öyle hissetsem elim tetikte olur, hiç mayına basma. Her zaman... Allah beni görürse utanırım. Ama niye utanmıyoruz? Niye huşuyla namaz kılmıyoruz? Çünkü bu ta'zim kalbimizde yerleşmemiş. Evet biliyoruz. Teor olarak biliyoruz. Pratik olarak yerleşmemiş, sınıfta kalmış. İşte arkadaşlar namaz önemlidir. Onun için alimler te'dili erken diye kitap yazmışlar. Bilirsiniz İmam Burgüvi. Henefilerde diyorlar ki Hanefi'de itmi inan şart değil. Bu sonradan maalesef mezhebe girmiştir. Muteakhirinlerin mezhebinde. Itmi inan diyorlar şart değil. Sadece de diersin rukuhte bir sefer sübhane rabbil azim kurtarır. Halbuki Hanefi mezhebinde öyle bile değil. Üç mezhebte de hiç değil. İmam bir gibi bir kitap yazmış. Bulara karşı teadilü erkandır adı. Onu da biz tercüme ettir inşallah bu yakınlarda. O da kısmet olsa basarız onu. bir de gidip kılıyor bir de geliyor نماز رس اللہ صلی اللہ سنات سن Rukuac dersen bütün ağzaların sakinleşsin. Duanı diyeceksin. Onun için namazdan ilgili çok az hadisler var. Biri de budur. Bunu da alemler Musi'il-i Salatihi diye bab koymuşlar. Muharri, Müslim hepsinde. kütüb Hadiste. Neden? Çünkü namaz her zaman Ashab-ı Kiram Resulullah'ın namaz şeklini biz aktarmıştır. Resulullah dememiş böyle namaz kılın. Ama kayda konmuş Sallu kema ra'aytumuni usalli Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Çünkü bu pratiktir. Onun için namaz kitaplardan öğrenilmez. İşte biliyorsunuz bir kitap Şeyh Elban'ın tercüme olundu. Sifat Salatun Nebi. Nedir dedi Türkçe? Peygamberin namazı. Peygamberin namazı. Çok arkadaş onu alıyor. Bazı sapıklığa kadar gidiyor. Neden? Çünkü alimsiz okumaktan olmaz. Resulullah yapmamış bunu. Namaz pratikten alınır. Sen alimin yanında olacaksın. O anlattığını canlı göreceksin. Ondan sonra öğrenirsin. Yoksa hataya düşersin. Onun için namaz arkadaşlar huşule olur. Teadil erkanla olur. Bütün kemiklerin yerine gelecek. Sakin sakin. Boşmaca değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzetmiş. Aynen demiş horuz nasıl gagalıyor. Böyle namaz kılanların namazı yoktur. Acele acele. Kıyamet gününde gelirsin namaz paketini açarlar. Evet bakarlar sen beş vakit namazdan gelmişsin. Teraziye melekler koyarlar. Bakarlar içinde bir şey yoktur. Namazın hakkını vermemişsin. Yanında alıp gitmişsin. O zaman ne olur senin yandın gittin. Ama her insan dalabilir. Her insan bazen tadil erkanı bozabilir. Ama bazen cenelde yapacağız. Şi kurtarırım. İyidir o bazenleri teraziden olacak. İşte Allah-u Teala diyor. Melekler döner. Ya Rabbi bu namazı çok güzel kılmış ama bazen demiş. içi boş gelmiş dosyanın. Ne yapalım? Allah-u Teala diyor. Nafilelerden e, örtbas yapın onu. Doldurun onu nafilelerle. Onun için Sadece namaz değil beş vakit. Bunun öncesi de sonrası da ehl sünnette nedir? Olması olmazdır. O da nedir? Nafile namazlar, ratibeler. Birçok kardeşlerimiz var. Selefe mensüptüler, hadise mensüptüler. Ama maalesef nafile namazlarını, ratibe namazlarını kılmıyorlar. İşte şeytana uymaktan başka bir şey değil bunlardır. Onun için ta'dil erkan önemlidir. Toparlasak dersi bu bu kimlikle ilgili, ehli sünnet kimliğiyle ilgili biz dini ikamet edeceğiz. Dinin neyini sembollerini? En büyük sembolü de nedir? Namazdır. Namaz bizi bir araya getiriyor. Bir de nasıl şahit ederiz bu dindardır bu Müslümandır? Nasıl şahit ederiz? 5 vakit camide görürüz onu. Yoksa nereden biliriz bu namaz kılandır? Nereden biliriz bu musulmandır? Çünkü bu Allah Teala ne demiş? Resulullah ne demiş? Afdolussalat Namazın en iyisi insan evinde kılanıdır. 5 vakit Ferz namazı hariç. Neden? Evinden ratibelere evde kılarsın. Neden? Riyadan uzak olarsın. Ama beş vakit namaz camide geleceksin. Köz, göz künü gere gere. Neden? Çünkü bunda riye yoktur. Bunda tam tersine ibadettir. Sen geçerken konşuna Selam aleyküm konşu ben camiye gidiyorum hadi gel. Ne diyirler sana? Ya işte gidiyorsan havatma bize yani gösteriş yapma. Yapacaksın burada gösteriş. Çünkü bunu Allah böyle etmişti Ama zekat verirken sağın verdiği solun bilmesin. Olur onun da yerine göre zekat verirsin ben zekatımı veririm insanlar teşvik olsun. Ama genelde nedir? شخصی olacaktır, olacaktır. Evet, Çünkü نماز اللہ حفل یش yerimizde yaşatamayız. Kimseye anlatamayız. Kimse de bizi örnek almaz. Onun için cemaat namazına önem vermemiz lazım. Bu dinin en büyük sambollarından birisidir arkadaşlar. Evet. Allah hepimize hidayet versin. Doğru yol üzerine etsin. ehli i sünnetten, dörd imamın peşinden bizi saptırmasın, kaydırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.